Müslümanların ile ilgili bab, konu. Burada İmam-ı Nebebi Allahın Keh Suresinin 28. ayetindeki zikretmiş olduğu Allah-u Teala'nın buyruğunu şerh etmiştik. Artık konuyla ilgili getirmiş olduğu, bizlere kitabında zikretmiş olduğu hadislere geçebiliriz. İlk hadiste kalmıştık en son hatırladığım kadarıyla. İlk hadis, Harifet İbni Veheb radıyallahu anhu rivayet ediyor bu hadisi. A'la se mi'tu sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Harife radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Ala, uhbirukum bi ahlil cenne Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem sizlere cennet ehlini, cennet halkını haber vereyim mi? Kimdir o cennet halkı? Kimdir o cennete girecek olan kimseler? Kullu zayıfın muta Her zayıf olan, zayıf gözüken, Lev aqsa me ala Allah ile adarrahu. Şayet Allah'ın adına yemin etse, Allah onun adını zikrederek ettiği yemini yerine getirir. Böyle kimse verdin onlar? Ala ucbirukum bi ahlin nar. <gülüyor> Sizlere cehennem halkından, cehenneme girecek olanlardan bahsedeyim mi? Kullu tullin, jawazin, mustakbir. Onlar ki kaba, cafi, sert olanlar, toplamayı sevenler. İnsanlara bir şey vermekten hoşlanmayanlar ve müstekbir, kibirli olan kimselerdir diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi Bukhari ve Müslim rivayet ediyor. Arkadaşlar hadiste de gördüğünüz üzere Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle zayıf olan sonra hadislerde de gelecek bazı rivayetlerde geçiyor yine. Kapılardan geri döndürülen içeri alınmayan, şanı şöhreti olmadığı için, belki üzerindeki kılık kıyafeti insanların değer verdiği modaya uygun olmadığı için, tipi şekli insanlar tarafından kabul edilmediği için, soyu sopu, aşireti kabilesi, ailesi meşhur olmadığı için, zavallı yörünen öyle insanlar vardır ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi zayıf gözüken, Kız istese kızın verilmeyeceği aleyhissalatü vesselamın dediği gibi. Konuşsa sözünün dinlenmeyeceği. Ama bu kimseler arkadaşlar diyor ki aleyhissalatü vesselam cennet ehli olan kimselerdir. Yani bazıları ya kardeşim bu adam da işte dünyada hiçbir değeri yok böyle müslümanlar da yani müslümanlar böyle mi olur gibi şeyler söyleyebilir. Güzel bir haslet. Evet nebi, nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor ki. Müslüman kimse ne yapacak? El-Mu'minul Kavi Hayrun ve Ahabu İllallahi Minel Mu'min zayıf. Güçlü, kuvvetli olan mümin zayıf olan müminden Allah-u Teala'ya daha nedir? Sevimlidir. Ama neyle güçlü olan? El-Mu'minul Kavi <kten ik> diyor. Aleyhissalatü Vesselam. <lainsî> <lains> El-Muslimul <Protect through wages> Kavi demiyor bakın hadiste. Güçlü mümin. Burada neye vurgu var? <K recommendation> İmana vurgu var. Yani öncelikle imanıyla güçlü olacak. Ondan sonra Evet, hadiste anlaşılan bir şey de bedeniyle güçlü olacak. Ama buradan tereffüf içinde yaşayan, kibirliği, insanlara üstünden bakan anlaşılmasın. Müslüman mütevazı olur. Müslüman, mümin, insanların ona değer verip vermemesini çok önemli adletmez, saymaz. Önemli olan Allah katındaki değeri değeridir onun için. Ve bu cennet ehlinin özelliklerinden bir özelliktir. Bu şekilde sessiz sakin olması, insanlar tarafından zayıf görülmesi. Bir taraftan da arkadaşlar, ötül, kaba, sert, yüzü gülümsemeyen, yanına adamları yaklaştırmayan, insan yaklaştırmayan, cevaz, elinden bir şey çıkmayan, ama böyle sürekli hep bana diyen, ve burnu havada dik olan insanlar vardır. Bunlar da kimin vasıfları ve özellikleri? Cehennem ehlinin özellikleri. Çünkü sen bir beşersin, insansın. Senin değerin üzerindeki giydiğin kılık kıyafet, bindiğin araba, taşıdığın cep telefonunda değil. Allah katında böyle bir kriter yok. Allah-u Teala ta kalplerdeki takvara bakıyor arkadaşlar. Allah katında değerli olmak istiyorsanız bakın değeri nerede arayacaksınız? takvada arayacaksınız, imanda arayacaksınız. Babla ilgili ikinci hadiste Ebu'l-Abbas Sehel ibn Saad sad Sa'di radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki kal merre racunun alen sallallahu aleyhi ve sellem fe li indehu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir adam geçiyor. Oturuyorlar aleyhissalatü ve oturuyor. Yanından bir adam geçiyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam yanındaki adama diyor ki Bu önümüzden geçen az önce şuradan önümüzden geçen adam hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bilirsin yani bu kimdir? Toplumdaki değeri nedir? Diyor ki fekana min nas. Diyor ki insanların en şerefliler, en değerlerinden bir tanesi. Tamam. Ve vallahi hariyun in khataba an Diyor ki o vesselam'ın görüşünü sorduğu adam Diyor ki, Allah diyor kız istese direkt kız verilir ona. Böyle bir değerde. Ve in en yuşfa'a bir yere gidip aracı olsa aracılığı hemen ne yapılır? Kabul edilir. Sözü geçen, dinlenen, çağın deyimiyle prestiji olan bir adam. Feseketa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sükut ediyor, susuyor. Sonra merra raculun aher, فقال sallallahu aleyhi ve sellem: "Ma ra'yuk fi hada?" Aleyhisselam sükut ediyor, başka bir adam geçiyor. Diyor ki yanındakine bu adam hakkında ne düşünüyorsun? Bunu nasıl bilirsin? فقال: "Ya Rasulallah, hada raculun min fuqara'il muslimin." Diyor ki ey Allah'ına söz bu adam Müslümanların fakirlerinden miskinlerinden, garibanlarından birisi. Hâdâ hari in hâtabe ellâ bu adam gidip kız istese ona kız verilmez. Ve in şefa'a la yusfa' aracı olsa derler ki ya bu kim? Yani sözü kabul olmaz. Böyle bir adam konuşsa bir yerde söz alsa herkes şaşırır ya da bu kim sözüne kulak asılmaz kulak verilmez gördüğünüz üzere arkadaşlar iki tane Müslümanlardan iki tane tabakadan iki ayrı tabakadan insan geçiyor birisi insanların gözünde değerli olan insanlar tarafından yakınlaşmak istenilen aracı olduğu zaman gönlü kırılmasın diye aracılığı kabul edilen bir adam. Birisi ise Müslümanların fakirlerinden olan böyle yani baktıkları zaman ya bu da kim diyecekleri fakir bir insan. Nebi Aleyhissalatu vesselam bunun üzerine diyor ki: "Hada hayrun. Hada hayrun min mil'i'l ardi mithl hada." Diyor ki bu adam Müslümanların fakirlerinden olan bu adam bu adam ve bu adam gibi yeryüzü yüzü dolusunca olan adamlardan daha ayrılıdır. Kimin katında? Allah'ın katında. Niye? Allah katında takvalı olursa sadece fakirlik değil arkadaşlar. Mesela. Mesela fakir olup sabretmekte, mesela fakir olup şükretmekte, mesela fakir olup takvalı olmaktı. Önemli olan Allah-u Teala'nın da dediği gibi allah Teala sizlerin ellerinize bakmıyor. Suretlerinize bakmıyor, şekillerinize bakmıyor. Değil mi? Allah-u Teala sizlerin diyor kalplerinize olana bakıyor. Yani mümin kimse Allah katında neyle değerli olacak? İbadetiyle, imanıyla, itikadıyla ikra ve terakka oku ve yüksel denecek müminin <gülüyor> ahiret Oku yüksel. Yani İhlas suresiyle Felak ve Nas suresine, Namaz suresiyle ne kadar yükseleceksiniz? Bir de Bakara suresini okuyup gelen olan oku, oku, yani okuyacak olanlar var. Onlar ne kadar yükselecek? Yani birileri çok çok yükseklerdeyken birileri de yerlerde ne yapabilir? Sürünebilir. Bu işin ölçüsü Allah'ın kelamına önem vermekte, takvaya önem vermekte, salih amellere önem vermekte. Bu hadis yine muttafakun aleyh. Buhari ve Müslim'in rivayeti. 3. hadis An Ebûs An Ebî Saîd el-Hudrî radıyallahu anhu anin Nebî sallallahu aleyhi ve sellem قال ihtiyacjatü'l cenneti ve'n nâru. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve bize gaybtan bir haber veriyor. Allah'ın ona bildirmesiyle tabii ki. Zira Allah Teala la yuzhiru ala gaybihi ehada. Gaybına kimseyi yapmaz, muttali etmez. Gaybından kimse haber vermez. İlla meneru tadamir rasul. Razı olduğu resuller hariç. Onlara da haber verdikleri ne var bize aktarılır. Onun nasıl olur? Ve rasuller bütün gaybden ne değildir? Haberdar değildir. Aleyhissalatu vesselam diyor ki cennetle cehennem birbirleriyle ne yaptılar? Tartıştılar birbirlerine hüccet beyan ettiler. Cehennem dedi ki diyor ateş dedi ki. Ve qalat anlar fiel de baroon aval mutakab biron benim için de ben de cabar mutakabir kaba zalim insanlar var. Ve qalat el cennet fi zafaa ul nas u masaki cennet dedi ki ben de ise İnsanların zayıf olanları, Müslümanların zayıf olanları, <gülüyor> fakir olanları, yoksul olanları var. فَقَدَ beynehuma. Allah Allahuteala cennetle cehennemi dile getiriyor. Kıyamet gününde de ne yapacak? Yeryüzünü ne yapacak? Dile getirecek. تُحَدِّثُ <gülüyor> اَخْبَارَهَا Haberlerini verecek. Onun da şu anda sakladığı neler var? Haberler var hepsinin çıkaracak. Cennetle cehennemi de Allah-u Teala ne yapıyor? Konuşturuyor. Ve Allah-u Teala hüküm veriyor. Diyor ki اِنَّكِ الْجَنَّةُ Ey cennet sen benim rahmetimsin. اَرْحَمُ بِكِ men اَشَاءُ Dilediğime ne abarım? Seninle merhamet ederim. وَاِنَّكِ الْنَارُ Ey ateş! Sen de benim azabı azabımsın. اُعَذِّبُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ Seninle dilediğime azap edelim. Velikeleykuma aliyen miluha. İkinizi dolduracak olan da benim diyor Allah Teala. tabi Allah Teala cehenneme sorunca helim teleti. Doldun mu? Cehennem abi insanlar taşınıyor. Abilem dillere atılıyor ve cehennem boymuyor arkadaşlar. Sorulunca cehenneme helim teleti. Doldun mu? Cehennem ne diyor? <gülüyor> Hel min mezid. Daha var mı? Daha var mı? Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki allah Teala kademini, ayağını cehennemin üzerine koyacak ve cehennem birbiri içine girecek ve ne diyecek cehennem? Katin kat. Katin kat, kat. Birbiri içine dürünecek. Yeter diyecek. Cehennemde ise diyor sallallahu aleyhi ve sellem ki cehennemin genişliğinin arduha ke ardi semavati vel ard yerler ve göklerin genişliği kadar olduğunu biliyoruz ayet-i kerimede. Yerlerin ve göklerin de ne kadar geniş olduğunu biliyoruz. Cehennemin, rivayetten ne diyor aleyhissalatü vesselam cehennem o gün yetmiş bin tane neden çekilip getirilecek? Yetmiş bin tane kul ya Cehennemin yetmiş bin tane kulbu var arkadaşlar. Her bir kulbu, her bir o ok. kulbu tutanağı, cehennemin getirileceği o tutanağı, Kaç bin tane melek taşıyor? Yetmiş bin melek taşıyor. Yani her bir kulda da yetmiş bin tane melek tutunmuş, onu ne yapıyor? Çekiyor. Ve içine atılan insanlar, atıldıkça o diyecek ki, hel min mezid. Hel min mezid. Ve oraya gelecek olan insanlar kimler? Kibirli olanlar, bir olanlar, gururlu olanlar, insanlara yukarıdan bakanlar. Cennette ise arkadaşlar, Allah-u Teala dolduracak, cennet Allah-u Teala'nın rahmeti ve orada boş yer kalacak arkadaşlar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam hadiste fe <gülüyor> Allahu ta'ala leha akvâmen fe cennete bifadlihi ve rahmetihi Allah o boşluklara yeni bir mahluk, yeni bir insanlık halk edecek, yaratacak. Ve rahmetiyle, fazlı keremiyle onları oraya sokacak. Onlar dünyayı görmüş, Dünyada sınava tabi tutulmuş insanlar değil. Allah Teala'nın hikmeti bakın arkadaşlar. Bir de öyle bir topluluk olacak cennette. Cennette Allah Teala'nın kullarına rahmet ettiği yer. Şu anda mevcut var. Ve oraya gelecek olan insanların vasıflarından bir tane bir tanesi de böyle mütevazi olmaları, kibirli olmamaları, insanlara karşı kanatlarını rahmet kanatlarını açmış olmaları. Üçüncü hadis, dördüncü hadis Ebu Hureyra radıyallahu anhu hadisi. Ebu Hureyra müminlerin miskinlerinden, zavallılarından, fakirlerindendi bu manada. Açlıktan karnına taş bağlamış, açlıktan yere düşüp bayıldığını bize aktaran bir sahabe. Ama biz onu hala geçen de söyledik hala anıyoruz. Ebu Hureyra diyoruz radıyallahu anhu diyoruz. Ama Ebu Hureyra'nın zamanında Ebu Hurayra'dan daha çok tanınan, çok çok zengin olan, aracılık yaptığı zaman sözü kabul edilen, konuştuğu zaman sözü dinlenilen o kadar zengin tüccarlar vardı ki desek ki siz hadi birkaç tanesinin adını söyleyin, hatırlayamazsınız bile. Ama bakın allah Teala Ebu Hureyra radiyallahu anhu ne yaptı? Hatırlattı ve ona adı zikredilince biz Allah ondan razı olsun diyoruz. Ar Resulillah, sallallahu aleyhi ve sellem. Diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "İnne leya'ti ar es-seminu'l-azimu yawm el Kıyamet günü semin, şişman, etli mutlu, ağır mı ağır kantarda ağır basan bir adam gelir, getirilir. "Ma yezinu 'indallahi cenaha ba'udah." Ama bu adamın Allah katında bu adamın Allah katında sivrisineğin kanadı kadar ağırlığı yoktur. Yani terazide bu adam tartıldığı zaman bu adam tartıldığı zaman Allah katında terazide onun sivrisineğin kadar değeri yok. Bakın arkadaşlar. Bu böyle bir mesela. Oturmuş, köbeği şişmiş. Arabaya oturduğu zaman böyle amortisörleri sallıyor. Etrafa cahaz atıyor böyle. Keserim, asarım. İşleri ben yaparım. Ama iman yok. Falihanel yok. Ahirette bir bakıyoruz. Terazide sivrisineğin kanadı. Arkadaşlar bugün tartılıyor mu? Evet. Bugün hassas şeylerde tartılıyor. Eskiden belki bilinmiyoruz ama bugün biliyoruz. Ne kadar geliyor? Hiç. böyle Terazi çok hafif böyle. Milyonda bir ne Oynatıyor. Ehl-i sünnet vel cemaat, ilim ehli. Bu hadis ve buna benzer hadislerden dolayı neyin ahirette tartılacağı, neyin teraziye çıkarılacağı, neyin kantara konulacağı hususunda görüş beyan etmişler. Bu hadis bize neyi ifade ediyor arkadaşlar? Kıyamet günde ne tartılacak? Kişinin kendisi. Ondaki ağırlığa sebep olacak. Hasenatın hayırların ağır basacağı tarafı belirleyen faktör ne olacak? Yağlar, kemikler et mi? But mu? Hayır. Ney? İman. İman. İman. Öncelikle güçlü bir iman ve salih amel. Bu onun bir delili arkadaşlar. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste Kelimetani hafifetani alellisani İki kelime vardır ki dile dilde çok hafiftir. Ve sakiletani fil mizan. Terazide ise çok ağırdır. Terazide çok ağır geliyor arkadaşlar bu iki kelime. Habibetani rahmani. Rahman'a ise <gülüyor> sevimlidir. Allah tarafından çok sevimlidir bu iki kelime. Nedir onlar? <gülüyor> Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim. Bak bir çırpıda söyledik. Dile çok hafif. Böyle dilden kayıyor, su akar gibi geliyor. Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim. Sabah akşam zikirlerinde bunu yapıyor muyuz? Yapıyoruz değil mi? Sübhanallah ve bihamdî, Sübhanallah'ı lazım. Yüz kere söylüyoruz. Ve bu terazide çok ağır. Bu hadis neyin delili arkadaşlar? Terazide tartılacak olan şeyin ne olduğunu gösteriyor bize? Amel. Ameller. Demek ki hem insan tartılacak, hem de ne tartılacak? Ameller tartılacak. Başka bir hadiste de o gün diyor teraziye neler getirilir? Sicillat. Dosyalar. <gülüyor> Muhasebeciler iyi bilir dosyaları taşındığı zaman adamlar kahroluyor dosyaları taşırken. Kıyamette arkadaşlar dosyalar da gelecek, tatmacak. Bir taaka hadisi var meşhur. Adamın kartı adamın dosyaları getiriliyor da getiriliyor, getiriliyor da getiriliyor. Bir bakıyorsun ki helak olmuş, mahvolmuş. Hep sol ağır basıyor. Sonra adam tam böyle mahvolmuş gibi olmuşken Allah Teala diyor ki, kulun diyor bir de bir ameli var. Kart, bir taaka hadisi. Bir kart, bir taaka böyle karta yazılmış onu getirin diyor allah Teala. Getiriyorlar. Onu da terazinin öbür tarafına kefesine koyuyorlar. Bu bir kart buradaki bütün dosyaları ne yapıyor arkadaşlar? Havaya kaldırıyor. Orada ne yazıyor arkadaşlar bir takada? Kol ne demiş? La ilahe illallah demiş. La ilahe illallah demiş. Ama bu La ilahe illallah hep anlattık da sistemimize. Manasıyla söylenirse. Hangi anlama geldiği bilinerek söylenirse erkanıyla Nefi ve red erkanıyla iki rükmüyle, yedi sekiz şartıyla söylenirse, inanın arkadaşlar de böyle ağır basar. Tevhid. Bu hadiste bize neyi gösteriyor? Terazide tartılacak olan şeyler nelerdir? Dosyalar. Amellerin yazdığı dosyalar. Evet. Beşinci hadise geçelim. Enne, yine Abu Hureyra rivayet ediyor bu hadisi. İmra'aten sevda Esmer bir kadın Kânet teqummul mescid Bu kadın ne yapıyormuş? Ebu ya oraya diyor ki bu kadın diyor, mescidi süpürürdü, temizlerdi. Bu kadın mescidin, ca caminin temizliğiyle uğraşırdı. Ebu şabben, bir rete yora bir genç. Genç bir erkek. Fefekadehâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadını araştırıp soruyor. Nerede? Görmüyor. Camide yok. Eskiden temizlerken gözüküyor. Biliniyor. Feseele anha ev anhu. Kadından ya da o gençten soruyor aleyhissalatü Nerededir? Ne oldu buna? Bakın aleyhissalatü vesselam araştırıyor. Ümmetini ayırmıyor. Bazen zaten ya da bu kadın hizmetçi, temizlikçi bir insan. İşte görevini de yapıyor olmuş, göremiyoruz. Onun gibisini bir sürüsünü buluruz. Demiyor Aleyhisselam. Birkaç gün görmeyince nerede bu diyor? Nereye gitti? Diyor ki Aleyhisselam'a Maate öldü, Vefat et. Aleyhisselam da diyor ki, Fakala falakuntum, azauntumuni. Diyor bana niye haber vermediniz? Sahabelerine kızıyor yani. Niye bana haber vermediniz Bu ölmüş. Çünkü Allah katında Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in katında değer verilen insanlar kimler? İman sahibi olan kimseler. <gülüyor> فَكَاَنَّهُمْ سَغَارُوا اَمْرَهَا diyor ki Abu Ebu Hrayla diyor. sanki diyor yani sahabeler cevap niteliğinde böyle diyorlar ki yani mescidin, caminin hizmetçisiydi. Yani küçük, küçük görüyorlar bu durumu. durumunu. فَقَالَدَلُّونِ عَلَى قَبْرِهِ Tabi Aleyhisselatü Vesselam Katında değerli bir insan bu. Diyor ki, bana onun kabrini gösterin. Nereye gömdünüz? Nereye defnettiniz? Feddellûhu sallallahu aleyhi ve sellem'i götürüyorlar kabrine. Nebi aleyhissalatü vesselam orada onun ne yapıyor? Kabrinde cenaze namazı kılıyor. Bir rivayette Nebi aleyhissalatü vesselam diyor ki, in hâzihil kubûre memlu'etun zulme alâ ehliha. Bu kabirler İçinde yatanlara kapalıdır. Ve zulümle doludur. Karanlıktır yani. Kapkaranlıktır. Ve <gülüyor> innallâhe yunavviruha lehum bisalâti aleyhim. allah Teala benim diyor onlara kıldığım namaz ile benim diyor onlara yapmış olduğum dua ile o kabirleri ne yapar? Aydınlatır, nurlandırır. Gidiyor hemen o kadının kabrine aleyhissalatü vesselam cenaze namazı kılıyor. Buradan da neyin delili var arkadaşlar? İlim diyor ki şayet bir yakınınızın cenazesini yetişemediyseniz aradan da çok uzun bir süre ve müddet geçmediyse illa yakın olmasına gerek yok yani o, o manada yakındayken bildiğiniz, tanıdığınız veya size haber verilen bir cenaze. Gidip mezarlığa onun cenaze namazı kılınmış olmasına rağmen ne yapabilirsiniz? Onun tek başınıza gidip mezarlıkta cenaze namazını kılabilirsiniz. Delil Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu fiili. ''Sümme kal inne al l-kubûre memlu'atun zulmeh alâ ahliya ve inna Allah ta'alâ bi lehum bisalâti aleyhim.'' Gördüğünüz üzere bu hadisede ne var arkadaşlar? Zayıf da olsa, hizmetçi de olsa, temizlik yapan bir insan olsa Allah katındaki bu insanın değeri var. Yani Mescitlerden, camilerden alınan kir, alınan pislik çerçok Allah katında kendisine ecir verilen bir salih ameldir. Bazıları böyle küçük çocukları kandırıyor veya işte halk arasında şöyle bir şey söyleniyor. Camiden bir pislik alırsan Allah diyor bunun karşılığında sana ne var cennette bir ağaç verir. Böyle bir sahih rivayet yok. Sahih rivayette Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ''Uridat aleyye ucuru ummeti'' ''Bana diyor ümmetime verilecek olan sevaplar gösterildi.'' Bunların arasında diyor aleyhissalatü vesselam ''Hatta'l kudate yukhricu harraculu minel mescid'' Camiden aldığı küçük bir çöp bile, çer bile bunların içinde bana gösterildi diyor aleyhissalatü vesselam. Yani bu da bir ecir, bu da bir sevap. E camiyi temizlemek, Allahu Teala Teala'ya ibadet edilen yerleri temizlemek, kendisinde büyük ecir olan, sevap olan bir husus. Tabi bu hadisler, ulema, fukaha, ilim ehli öyle faydalar çıkartıyor ki, mesela bunlardan bir tanesi deney biliyor musunuz arkadaşlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mutlak manada gaybı bilmediği. Peygamber aleyhissalatü vesselam gaybı bilseydi, Kadının öldüğünü bilir. Kabrinin nerede olduğunu bilir. Sahabelere sormaya ihtiyaç duymaz. Bana kabrini gösterin demeye gerek. Duymaz gider. Direkt kabirde ne yapardı? Mezarla gider cenaze namazını kılardı. Yani tevhid penceresinden olayından bakan alimler de bakın konu Müslümanların zayıf olanlarının miskin olanlarının fazileti bir de bir de çıksa çıksa ne bir hüküm çıkıyor burada. Fıkhı olarak cenaze namazı, ölen bir kişinin cenaze namazını kılmadıysan, aradan da uzun bir süre geçmediyse kabrine gidip cenaze namazını kılarsın. Ama derdi tevhid olan, gayesi tevhid olan, ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerekliliğini en büyük vazife olarak bilen alimler, bakın böyle bir hadisten nasıl bir delil çıkarıyorlar? Diyorlar ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kaybı ne yapmaz? Bilmez bundan çok çok açık. Yani bu buna aslında ihtiyaç çok aslında. Bu buradan böyle bir delil çıkarma değil mi? Ama karşı tarafta o kadar katı kafalı ahmak matkapla delip sokmaya çalışsanız almayacak olan şirk'e müptela olmuş, gırtlaklarına kadar şirk'e batmış insanlar var ki apaçık ayetler onlar için bir şey ifade etmiyor. Yani Allah Teala En'am suresinde diyor ki, peygamberine de ki, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ اَنْد۪ي خَزَائِنُ De ki benim katımda ben Allah'ın, yani peygambere diyor ki, de ki ben Allah'ın hazinelerine, ilmine, bilgisine ve hazinelerine sahip değilim de diyor. Ey Muhammed, insanlara bunu söyle. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ Ve insanlara de ki, gaybı da bilmem de. Bak, apaçık. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ kaybı da bilmemde. Ve la aqulu insanlara ben melek de değilim de. Ya yani beni melek de zannetmeyin. Ben de bir beşerim. İnne ma ene beşer mihlukum iley. Size aynı bir beşerim bana vahiy olur. Allah katından vahiy gelir. Diyor ki: in ettabiu illa ma yuha iley ve ben ancak bana vahy yoluyla Allah'ın bana emrettiklerine tabi olurum. Yani vazifen, aynı sizin vazifeniz gibi kulluk, kul, abd. Gaybı bilmem de diyor allah Teala. Ama dedik ya demin yani matkapla delsen adamın kafasını, içeri bunu soksan almaz. O kadar Allah onun beynine, kalbine ne yapmış? Perde çekmiş. Oradan buradan şiirlerden, kasidelerden deliller okuyarak radyoda, televizyonda ne yapıyor? Peygamberi ilahlaştırıyor geri zekâları. Yok diyor ki İmam seyri dedi ki Kaside-i Bürdesinde sanki Kur'an ve Sünnet gibi söylüyor bunu. İmam Buseyri kim? Ne demiş Kaside-i Bürdesinde? Levhi mahfuzdaki ilim. Böyle bir kasidesi var Buseyri'nin. Diyor ki Kaside-i Bürdesinde Teala'nın ilmini kastederek Le Levhi mahfuzdaki ilim Ey peygamber senin ilminin bir cüzüdür, bir parçasıdır diyor. Ve bunu okuyorlar radyoda, bunu okuyorlar pazar günü, cumartesi günü toplanıp zikir algılarında. Yani Allahu Teala'nın ilminden daha üst bir ilme ne yaptılar bunu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi koydular. Ama tevhid ehli bakın, böyle bir hadiste, böyle bir delilde ne yapıyor? Diyor ki, peygamberler ne yapmaz? Gaybı bilmezler. Şayet gaybi bilselerdi, bu kadının öldüğünü ne yaparlardı? Bilirlerdi, Olmaya bile hacet olmazdı. Allah-u Teala bizlere tevhidi gerçek manada, bizleri tevhidi gerçek manada tahkik edenlerden eylesin. Ailemizi, zürriyetimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu tevhidi bilen La ilahe illallah'ın üzerimizdeki haklarını bilenlerden eylesin. Bizi yalnızca Allah'a kulluk eden kimselerden eylesin. Burada bitirelim. Aslında niyetimizde konuyu tamamen bitirmek vardı ama hava biraz sıcak. Fazla sıkmayalım. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.